Kanunda öngörüldüğü üzere elde edilen kişisel veriler sonsuz ve sınırsız bir şekilde kullanılamayacaktır. Mutlak suretle saklama süreleri belirlenmeli ve bu süre sonunda imha, anonimleştirme gibi metotlarla veriler kullanılamayacak hale getirilmelidir. Kişisel verilerin ancak, mevzuat, mevzu, ancak ilgili mevzuatta öngörülen, veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi zorunludur. İşletmelerin, kurum ve kuruluşların canımızın istediği kadar gibi bir süre belirlemesi çok mümkün değil mevzuata göre. Buna göre veri sorumluları ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa o süreye uyacak ya da kişisel verileri ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edebileceklerdir bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde bu veri silinecek veya yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kanunun dördüncü maddesinde kişisel verilerin ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli e, süre kadar muhafaza edilebileceği öngörülmüştür. Meşru amaç kalmadığında da silinmesi bir zorunluluk haline getirilmiştir. Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre belirlenirken aşağıdaki kriterlere dikkat edilmesi gerekir. İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde Genel tayammül gereği kabul edilen süre. Hatırlarsanız kişisel veri envanterinde veri kategorisi ve işleme amaçlarını tanımlamıştık. İki ayrı sütun halinde. Burada e, sektörel bazlı, mesela e, kimya sektöründe iş sağlığı güvenliği gereği 30-40 yılı bulabilen saklama süreleri varken, işte e, diğer e, işletmelerde 10 yıl çalışanlarla ilgili verilerin saklanması gibi. Sektörel bazlı genel teamüller veya hukukun öngördüğü süreler dikkate alınmakta. Bunu da kişisel veri envanterinde işleme amacı ve veri kategorisi sütunlarında belirlediğimiz durumlara göre karar veriyoruz. İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan veya ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceğiz süre. Mesela müşterilerimiz sürekli olarak mal veya hizmet sağladığımız müşterilerse sözleşmenin imzalanmasından sonra mal ve hizmeti sunduğumuz süre boyunca biz bu verileri saklamak zorundayız. Eğer karşı taraf bir gerçek kişi işletme ise. Ee, ilgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre her zaman kanunun her hükmünde e, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluktan bahsediyor. Yani e, çıkar amaçlı veya karşı tarafa zarar veren amaçları gütmemesi gerekiyor veri sorumlusunun. İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre dikkate alınmalı. Yani veri sirindikten sonra e, maliyet, risk ve sorumluluk anlamında bu verinin bize verdikleri devam ediyorsa o zaman veriyi silmek anlamlı değildir kurum açısından. Bu risklerin ortaya kalktığından sonraki bir süre belirlenmelidir. Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı, kişisel veriyi temin ettiği anda, işlemeye başladığı anda kurum ve kuruluşlar bu verinin güvenliğini sağlamakla yükümlü hale geliyorlar ve elde ettikleri ilk anda veriyi işlemeye devam ettikleri süre boyunca verinin kişisel verinin güvenliğini sağlamakla yükümlüler. Bu yükümlülüğü ortaya koyamayacak durumda kaldıklarında işte server kapasitesiyle alakalı olabilir veya başka yükümün arşiv kapasitesiyle alakalı olabilir. Bunları sağlamakta zorlanacağı sürede Hukuki bir gereklilik de yoksa bir an önce elden çıkarılması ve saklama sürelerini minimum düzeyde tutulması gerekmekte. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre boyunca zaten kanunlar bize diyorsa ki şu kadar süre boyunca bu veriyi saklamalısın o zaman biz bunun dışında bir karar Üstünde verebiliriz. Yani 10 yıl diyorsun 11-12 yıl saklayabiliriz. Ama altında 8 yıl, 9 yıl saklayamayız. Çünkü kanun koyucular bizden bu verileri istediğinde biz sunmak zorundayız. Veri sorumlusu tarafından ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zaman aşımı süresi. Mesela Garanti belgeleri bunu e, örnek olabilir. Garanti süreleri boyunca bu kişisel verilerin tutulması, kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olacaktır. Kişisel verilerin saklanması, imhası anonimleştirilmesinden bahsettik. Bununla ilgili bir takım e, tanımlardan bahsetmek istiyoruz. Karartma Kişisel verilerin bütününün kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması veya buzlanması gibi işlemlerdir. Bazen sosyal medyada görüyorsunuz işte bir e, atıyorum bir e, mahkeme kararı veya bir beyan, e, bir e, açıklamada bulunuyorlar. O Veya orada bir karne, çocuğun karnesini paylaşıyorlar. Orada TC, kimlik, no ve isim gibi verileri karalamış oluyorlar. Ee, siz dökümanı görüyor olsanız bile kime ait olduğunu anlamıyorsunuz. kişisel verileri elde etmiyorsunuz. İşte buna karartma deniyor. Kayıt ortamı tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla Otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu ortam. Bu ortam bilgisayar üzerinde olabilir, server üzerinde olabilir, bulut sistemleri üzerinde olabilir veya herhangi bir kayıt e, kağıt ortamda e, bulunabilir. İşte kağıt arşivlerimiz, üzerine not aldığımız veya print aldığımız dokümanlar da bu kayıt ortamı içerisinde değerlendirilmeli her kurum ve kuruluş kişisel verilerin saklanması ve imhası ile ilgili bir politika hazırlamak ve bu politikaları da e, üçüncü taraflara karşı açık ve duyurabilir olmak durumunda veri sorumlularının kişisel verilerin işlendikleri amaç ile ilgili gerekli olan azami süreyi belirleme silme yok etme anonim hale iç, getirmek için Yaptığı dayanak, metodolojisini açıkladığı bir e, döküman aslında. Ben kişisel verileri şu şekilde, şu e, metotla saklıyor ve imha ediyorum tanımladığı dökümandır. Bu da dediğimiz gibi ilgili taraflarca erişilebilir olması gerekmekte. Maskeleme. Kişisel verilerin belirli alanlarının kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması veya yıldızlanması gibi işlemlerdir. Mesela, e, internet sitelerinin e, internet bankacılığına girdiğinizde ilk e, isminizin baş harfi ve soy isminizin baş harfi gözükür. Diğer kısımlar xx olarak gözükür. Bunu ancak verinin sahibi anlayabiliyor. İşte bu şekilde bir maskeleme söz konusu oluyor. Veri kayıt sistemi kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder. E, nereye kaydediliyor ve nasıl kaydediliyor onu, a, tanımlandığı yerdir veri kayıt sistemi. Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi ne anlama geliyor? Kişisel verilerin silinmesi, ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Bizim bilgisayarlarda sil veya delete tuşuna bastığımızda sil, yapılan silinme işlemi aslında bir silme işlemi değil, çünkü orada işte geri dönüşüm kutusundan çağırabilirsiniz veya tekrar ulaşabilir hale getirirsiniz. Tamamen ulaşılamayacak hale getirilmesi, şekilde silinmesine biz silme işlemi diyoruz. Yok edilme, kişisel verilerin hiçbir kimse tarafından erişilemez, geri getilemez ve tekrar kullanılması haline getirilmesidir. Mesela hard disk'teyse hard diskin kırılması. Kağıt arşiv ortamında ise kağıt arşivin yırt, kağıtın yırtılması gibi e, konulardır. Anonim hale getirme kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Yani xx yapıyor olmak mesela o kişinin o kişi olduğu haline getirememek bir anonim hale getirmektir. Peki anonim veri ile anonim hale getirilmiş veri arasındaki fark? Anonim veri başından beri belirli kişiyle ilişkilendirilemeyen ama anonim hale getirilmiş veri öncesinde kişisel veri tanımlı ilişkilendirilebiliyor, sonra kurum ve kuruluş tarafından ilişkilendirilemeyecek hale getirilen verilere anonimleştirilmiş anonimleştirilmiş veri sıfatını veriyoruz.